Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuray Yüce. Bu hafta şebeke suyuna yapılan fiyat indirimlerini... ...bu konuyu ele almak istiyoruz. Biz su hakkı kampanyası olarak... ...zaten yıllardır... ...insanın temel ihtiyaçlarına yetecek miktarda... ...ve kalitede suyun... ...ücretsiz olarak verilmesini savunuyoruz. Bunun devletin vatandaşı için yerine getirmek zorunda olduğu... ...en temel görev olduğunu söylüyoruz. Bunu aşan su kullanımının... ...ücretli olması gerektiğini dile getiriyoruz. Biz bunları söylerken tabii... Türkiye'nin her yerinde suya aydan aya zam geliyor. Musluklarımızdan akan su içilemiyor. Damacana ve petişelerdeki suya habire zam geliyor. Bütçemizin yüzde on dört ile on yedik arasındaki kalan bir kısmını suya yatırıyoruz. Hal böyleyken gündemimize birdenbire suyun fiyatına indirim haberleri düşünce biz de bunun bir arka planını sizlerle konuşmak istedik. Evet alışkın olduğumuz şey değil çünkü. E, evet. Çünkü alışkın olduğumuz şey habire zam e, ...görmesi... ...kamu hizmetlerinin... Aynen. ...hatta bu zamlar yapılırken... E, ...şöyle şeyler de söyleniyordu... E, ...çok yani geçmişte değil bunlar... E, ...işte zam yapmıyoruz... ...ayarlama yapıyoruz... Fiyat ayarlaması. Fiyat ...ayarlaması yapıyoruz... <gülüyor> ...zam değil diyorlardı... E, ...biz yapmıyoruz... ...otomatik sistem ayarlama yapıyor diyorlardı... ...ya da işte ya zaten... ...bizim şehrimizdeki su ucuz... Dönün bakın e, diğer büyük şehirlere onlar da daha pahalıdır e, diyerek gerekçelendiriyorlardı. Yani evet. o yüzden e, ilginç bir konu oldu bizim için de bu bir furya şimdi onu paylaşmaya çalışacağız. Ama evet. bakın bütün e, mesele 2019 yerel seçimleri öncesi sosyal belediyeleşme hamleleriyle başlıyor aslında. AK Parti' genişletilmiş il başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yakın zamanda yapıldı. Toplantıda bir sunum yapan yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Erol Kaya belediye başkanlarına 2019 seçimlerinde başkanlık vizesi için kimi tüyolar verdi. Hı. Kaya kurumsal performans değerlendirmesinin yanı sıra kamuoyu algısı ve teşkilat performansını da ölçtüklerini ifade ediyor bu kapsamda belediye ziyaretleri il ilçe bölge ziyaretleri önem arz ediyor diyor ama aslında şunu söylüyor bir yandan da e, bu performans kriterleri arasında altyapı önemli bir yer tutuyor diyor İçme suyu atık su şebeke ve arıtma tesisleri. Kadın sığınma eviyle kişi başına düşen yeşil alan gibi verilere de, verileri de bakacaklarını ifade etmiş. E, bu tüyoların e, açıklamasının ardından büyükşehir belediyeleri birbiri Hı. ardına e, suda fiyat düşüreceklerinin e, müjdesini vermeye başladılar. Evet. Sırayla başlayalım. Aynen İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'uyuz. İstanbul'da tabii suya indirim e, yani ilk şehirlerden bir tanesi oldu. Suya indirim haberi şeyine e, kararını alan. İstiyon Genel Kurulu'nda su satış fiyatında indirim yapılmasına ilişkin teklif hemen onaylandı ve karara bağlandı. Böylece İstanbul'daki konutlarda 1 Ocak 2018'den itibaren suyun birinci kademesi dediğimiz yani e, 10 metreküp'e kadar kullanım aylık. Bunun fiyatı 4.59 şu anda. 4.37'ye inecek Suyun kullanım oranına göre artış gösteren konut 2 dediğimiz yani 10 metreküp 20 metreküp arasında kullananlara da e, birim fiyatı 6.71 TL hı hı. iken bu 6.40 TL'ye iniyor. Kademe 3 tarife dediğimizde e, 20 metreküpten daha fazla kullanırsanız aylık o da 9.77 TL'den 9.31'e inecek, hı hı. düşürülecek. Yani bu yüzde 5 oranında bir e, indirim olmuş oluyor hı hı. yani. Evet evet. Ayrıca Belediye Meclisi'nin eski abone hizmetleri tarife ve uygulama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle tüm şehit ve gazi aileleriyle engelli ve dar gelirli vatandaşların kullandıkları su tarifeleri de yeniden düzenlendi. Dar gelirli vatandaş kapsamına 65 yaşını doldurmuş aylık bağlanan muhtaçlar, kaymakamlıklardan muhtaçlık belgesi alanlar, gelir testi sonucu SGK'da primlerinin ilgili kamu idaresi tarafından karşılananlar, ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yardıma muhtaç olduğu bildirilenler e, giriyor. Bu abonelerde 1 Ocak 2018'den itibaren kademeli tarif eden muaf tutulacak. E, sadece konut bir kademelerinde tariflen, tarifelendirilecek. Evet. Şimdi ha, Şeyi de söyleyelim hemen. Şehit ha. ve gazi aileleriyle engelli vatandaşlar ise %50 indirim hakkından yararlanmaya devam edecek. Evet. Evet. Bu alınan kararlarla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan da şöyle dedi. İSKİ'nin kâr amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olduğunu biliyoruz diyor. Ancak e, biz de şey diyoruz. "Kâr amacı gütmeyen bir kurum e, hani nasıl oluyor? Çünkü 2560 sayılı İSKİ kanunu diye bir şey var bu kanuna Tabii. göre. Bütün suyun masraflarını yani tam şeyden prensi. tam maliyet prensibi gereği barajlardan sizin musluklarınıza bizim musluklarımıza kadar gelen suyun bütün masrafı artı üzerine belirli bir oranda kar koyması esas. Yani bunun dışında bir şey yapamıyor belediyeler nasıl kar amacı gütmüyormuş. Evet yani bu 1981 yılında e, oluşturulan evet. bir şey Hı -hı. kanun. Hala ee, da yürürlükte, hala olan, da bir... yürürlükte ha. olan. Ve bunun kaldırılması için... E, suyun temel bir insan hakkı olduğu bağlamında kaldırılması için e, görüşte bildirilen bir kanun buna rağmen bu döneme Hı -hı. kadar yürürlükte evet. e, ayrıca şunu da biliyoruz e, İSKİ'nin yıllar itibariyle tek gelir kaynağı su faturaları yani kamusal hizmet alanında sunduğu su hizmetlerinin karşılığı bizlerden evet. e, aldığı e, paralar e, bütün özgelerini oluşturuyor ve bundan kar ettiğini de Hatta hmm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu kar, kardan pay hmm. aktardığını, kendi bütçelerinde var, bilançolarında evet. e, var. İncelemiştik, görmüştük. Evet, yani. incelemiş ve görmüştük. Ayrıca hani 2016'da kar eden bir kurum, hmm. e, 2017'de kar eden bir kurum birdenbire İSKİ'nin kar amacı gütmeyen <gülüyor> bir kamu kuruluşu haline dönüşmüş olması e, tabii ki çok arz ettiğimiz bir durum. Ama <gülüyor> inandırıcılığı konusunda <gülüyor> ciddi şeyler var. Kesinlikle. Kaygılarımız var. Ifade Şimdi Nuran'la benim önümde şu anda bir tablo var. Daha yeni bu tabloya baktık. Bu İSK Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılına ait su birim fiyatları. Hı hı. Buna baktığımız zaman işte birinci ay, dördüncü ay, pardon dördüncü ay mı? İkinci ay, üçüncü ay böyle her ay suya küçük küçük zamlar geldiğini görüyoruz ve hesapladık. Ee, i̇lk başta senenin başında 4.20 lira olan su şu anda 4.59 yani 11 ay içerisinde bile %9.3'lük bir zam olmuş ondan sonra da işte %5'lik indirim yaptık deyince e, kar amacı gütmeyen bir kurum olmuyorsunuz maalesef onu da söyleyelim bir yani. Evet. evet yani önümüzde tablo <gülüyor> açık. Tablo çok e, açık. Aynı zamanda <gülüyor> İSKİ'nin web sitesinden ulaşılabilecek bir e, veri Herkes paylaşıyoruz. Görebilir. Evet. evet e, o yüzden hani bizim oluşturduğumuz bir tablo değil bu. Bunu söylemek gerekiyor öncelikle ama takdir ediyoruz. Yapmak yani edin. yapmasınlar demiyoruz. E, yapma. Yapmasınlar demiyoruz ama buna böyle Yeterli a, değil. E, bir de evet. e, e, gerçekliği Uygun olmayan e, tanımlamalar getirmek doğru değil, eski kar amacı e, gütmeyen bir kurum değil yani değil kurulu <gülüyor> evet. e, ama devam edelim şimdi evet. İstanbul'dan sonra bir başka e, belediyenin yine açıklaması açıklamalara da e, yapılırken e, ifadeler de çok e, şey m, çarpıcı o yüzden e, karamancı ifadeler evet, Bütünlüğünü paylaşmaya çalışıyoruz e, Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi BASKİ Genel Kurul Toplantısında su fiyatlarındaki yüzde yirmi oranındaki indirim Başkan e, Zekai Kafaoğlu tarafından %25'e çıkarıldı. Ee, Balık kesiri de 3.74 ile 5.27 lira e, arasındaki değişen bir metreküp suyun fiyatında %25, %125 indirim. Olacak. Ee, Kafoğlu kırsal mahallelerden metreküp fiyatının yarısı kadar alınan atık su bedelinin de alınmayacağını açıklamış. Ee, sözlerini de şöyle sürdürmüş. Gerekli talimatı verdim. Bu konuda gerekli çalışmalar yapmak üzere konuyu tarife komisyonuna havale ediyorum. Komisyonumuzda inşallah su fiyatları da yüzde yirmi beş indirimi kabul edecektir. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki atık su bedeliyle ilgili çok şikayetler vardı. İnşallah bunu da ortadan kaldıracağız. Hayırlı Aha. uğurlu olsun demiş. Evet. Hayırlı olsun. <gülüyor> evet yani %25 gerçekten güzel bir indirim ama. Şimdi Bursa'da da indirim var %10 yine aynı döneme gelmiş böyle bütün bu açıklamalar birbirinin arkasından geliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olan meclis toplantısında suya yüzde on indirimi yaptı. Suda indirimli tarife bir Aralık 2018 tarihinden e, itibaren uygulanacak. Bu herhalde Ocak demek istiyor burada Aralık yazmış evet, evet. ama Ocak. E, şey evet. söyleyelim ama e, her yılın sonunda Kasım ayında, her zaman oldu, evet, evet, evet. E, yani Büyükşehir Belediyelerin su kanalizasyon Hı -hı. idari birimleri aslında belediye bünyesinde e, tarifelerini belirlemek üzere yaparlar ama. Bu dönemin ilginçliği daha önceki yıllarda e, zamlar aynı e, evet. üslukla ifade edilirken şimdi... E, tam, tersi. tam tersi. Şimdi indirimler var. 55 maddenin onaylamaya sunulduğu bu toplantıdaki en önemli konu başlığı tabii su tarifesindeki indirim oldu. Tahmin edeceğiniz gibi mecliste oy çoğunluğuyla kabul edildi bu madde. Bu madde başlığı kapsamında tüm tarife kullanıcılar için hangi miktarda kullanılırsa kullanılsın yüzde 10 indirim yapılması onaylanmış oldu. E, madde kapsamlarını açıklamış Baktan, e, Başkan Aktaş. Şöyle diyor, gönül isterdi ki yüzde %25, 25 indirim yapalım ama buna imkanımız yok. Şu an bütün aboneliklere yüzde onluk bir indirim yapacağız. Altı ay sonra yüzde onluk bir indirim daha yapmayı hedefliyoruz. Bu indirim oranının bütçeye toplam maliyeti 55 milyon lira olacaktır demiş. Bir de burada e, şeyden de bahsetmiş katı atık toplama tarifesi biliyorsunuz bunların hepsi su faturaların içinde yer alıyor. Hı -hı. Bunlar ek maliyet unsurları dediğimiz suyun fiyatının da üzerine binen fatura kalemleri diyelim. Bazı ilçelerimizde katı atık taraf bedeli çok yüksek. Bu su faturalarına çok yansıyor. Tutarı şişiriyor. Özellikle düşük faturalarda gelen faturalarla örneğin 50 liralık bir faturada 20 liraya ulaşan Katı atık bertaraf bedeli yer alıyor. Bu miktarın düşülmesi üzerine de çalışmalar yapacağız demiş. Baya hızlı bir şekilde gidiyor Bursa'da evet. yani indirim Şimdi konusunda. Şimdi bu katı atık bedeli olsun işte ya da diğer maliyet unsurları. Yani evet. suyun, suyun birim fiyatının üzerine eklenen ek maliyetler dediğimiz alan çok hı hı. çeşitli. Belediyeden belediyeye değişiyor ve e, su birim fiyatını bazen... ...faturada yüzde 40'a yüzde yetmişe kadar artışına neden olabiliyordu. Evet, Çok evet. ciddi bir şeydi. Ve bunu defalarca ifade ediliyordu. Yani İzmir'de aslında, mesela evet, en fazla e, orada. Yani kullandığınız suyun bir e, liraysa bedeli... ...bunun işte dört liraya ya da yedi liraya çıktığını görebiliyordunuz fatura üzerinde. Şimdi e, bu duruma e, şahit olunmuş, kavranılmış Hı -hı. ve... Yanlışlığının farkına varılmış. Her şey bir anda olmuş ama hep. Evet, şimdi devam ediyoruz evet. Her şeyin bir anda olduğuna ilişkin. Evet. Ee, yine Manisa. Evet. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi e, AK Parti Grup başkan Vekili ve e, Göl Marmara Belediye Başkanı Kamil Öz AK Parti il binasında düzenlediği bir basın toplantısıyla suya yapılan yüzde onluk zammın geri çekilmesini hatta diğer büyük şehirlerde olduğu gibi suda indirme gidilmesini istemiş. E, bu, burada AK Parti grubu olarak halkın temel sıkıntı ve çem, temel e, çözüm bekleyen sorun olduğunu düşünüyoruz bu konuda mecliste önüzlerimize düşeni e, yapacağız demişler e, ilginç bir ibaresi vardı bulabilirsen metnin içerisinde hassasiyetli diyordu ha, Vatandaşların <gülüyor> harcamaları arasında ilk sırayı alan ve kalem tutan bu giderlerin en aza indirgenmesi konusunda hassasiyetli olduğumuzu belirtmekteyiz belirtiyoruz demiş evet. e, şimdi doğa, doğrudur e, hassasiyetler sonradan da geliştirilebilir en Sonradan ama, hassas olabilirsiniz. Ee, ama şöyle bir şey yani aynı anda bir... Bütün Türkiye'deki bütün belediye başkanları... <gülüyor> aynı hassasiyete nasıl ulaşıldı? Çünkü bu e, su fiyatlarındaki artış ve su hizmetlerinin kalitesiz olması e, bu ayrı bir başlık. E, şimdi fiyatlarda düş... ...düşüşten bahsediyoruz ama kalite kısmında örneğin Hı -hı. hala bu belediyenin Türkiye'deki hiçbir belediyenin diyebiliriz neredeyse... Hı -hı. Ee, ...doğru düzgün bir hizmet vermediğini biliyoruz. Bir hassasiyet Hı -hı. gelişmiş durumda. Neyse devam edelim. Suya zam yapılmaması, hatta bu konuda İstanbul, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinde olduğu gibi indirim uygulanması... Kartlı sayaçlarda yüzde on değil yüzde yirmi indirime gidilerek kartlı sayaç sisteminin cazibeli hale getirilmesi, <gülüyor> mevcut su saat sisteminden kartlı sayaç sistemine geçerken halkın haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi diye devam ediyor. Ee, bu uygulamayla mecburi gibi e, gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz diyor. Ee, burada bir bantı açığa çıkartıyor aslında. Şimdi bu indirimler evet e, vatandaşların gelen şikayet doğrultusunda cidden suya çok fazla para ödemekten e, durumunun tespit etmekten dolayı atılmış adımlar da olduğunu kabul etsek. E, ama bu son kartlı sayaç meselesi örneğin buradaki e, kavrayışın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Ve yüzeysel bir şey. Yani. Evet çünkü e, su hizmeti. Yani su temel bir yaşam hakkı Bu yaşam hakkına ulaşmak için Kimsenin ekonomik e, Yani ekonomik açıdan bir sınırlandırma getiremezsiniz Sosyal statüsüne e, gözeterek bir sınırlandırma getiremezsiniz Hatta toplumun en dezavantajlı kısımlarına e, Daha e, pozitif, daha destekleyici yaklaşırsınız hı hı. Kartlı sayıç ise tam bunun aksine bir uygulamadır Önce ödüyorsun sonra alabiliyorsunuz evet. Evet. Ama bunu aynı e, hmm. şey içerisinde. Hepsinin içinde bu, bu, çorba şeklinde bu e, gündeme de koymuşlar. Şimdi bütün bunlar olurken belediyelerin işte bu bizim şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde hep böyle indirim. E, bundan da etkilenen ve tabii aynı sistemin içerisinde olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Hatta etkilenen demeyelim etkileyen. Yani etkileyen <gülüyor> aynı zamanda da. Şöyle diyor Orman ve Su İşleri Bakanı. Dağır gelirli ailelerin su ücretlerinden cüz'i miktarda para alınması önerisine yeşil ışık yaktığını söylüyor. Sanki tüm belediyeler ve bakanlar bu yeşil ışığı bekliyormuş gibi birazdan suyun fiyatına ve indirilmesine ilişkin açıklamalar yapıyorlar. Ve birbirleriyle artılık ıı, yarışır haldeler. Bizim de zaten bu yarıştan örnekler sunduk şimdiye kadar size. Eski Genel Müdürlüğü döneminde... Bir vakıf vasıtasıyla parasını ödemeyen vatandaşların faturalarını, faturalarının ödendiğini belirtmiş Bakan Eroğlu ve şöyle demiş. Bir ailenin aylık ihtiyacı İstanbul'da asgari 7, 7 metreküp. 7 metreküp olan olarak biz zararını e, çok düşük bir fiyatla bir bedel takuk ettiriyorduk zaten. Buna kendi döneminde söylüyor Kendi döneminde bu yapıyorduk da. diyor. Buna varız. 7 metreküpe kadar veya 10 metreküpe kadar Fiyatın çok düşük olmasına varız ancak tamamen ücretsiz olması durumunda ısraf olur demiş. Tabii liberal politikalarla su tasarrufu sağlama yöntemler yöntemlerini sürekli belediyeler kullanıyor. Ee, ancak bu maalesef sadece ekolojik adaletsizliğe neden oluyor. Çünkü insanların susuz yaşaması ne kadar siz pahalandırırsanız pahalandırın suyun fiyatına imkansız. Dolayısıyla e, Türkiye'de de bunun örnekleri var zaten birkaç tane belediye. 10 metreküp'e kadar ücretsiz ondan sonrasını ıı, tamamını hatta on açarsa aşarsa kullanım ücretlendiriyordu. Yani çok uzakta yerlere bakmaya gerek yok. Bunların bu su tasarrufunun hiç kimse de ekolojik adaletsizliğe neden olmadan mağduriyet yaratmadan da çözülebildiğini biliyoruz. Evet yani fiyatlandırma su tasarrufunu bizzat getirmiyor. Evet. Tam tersine Hı -hı. mağduriyetler yaratıyor. Artırıyor. Ee, Hı -hı. Evet artırıyor. Oysa temel ihtiyaçlar yetecek miktardaki su ücretsiz olması tasarrufu teşvik evet. etme açısından... Ee, ...çok daha önemli bir şey. İkincisi burada hemen eğer su tasarrufu demek istiyorsak... Suyu, Hı -hı. ...su varlıklarını korumak istiyorsak... ...musluktaki suyun içilebilir nitelikte olması gerekir. Ki evet. ambalajlı Hı -hı. suyu e, kullanmayalım. O zaman cidden bir tasarruftan bahsetmeye başlarız. E, umarız e, bir dönem sonrasında buna da ikna olurlar. Şimdi böyle Türkiye'de bir suda indirim furyası yaşanırken... Bundan hala esinlenmeyen inadına e, davranan <gülüyor> belediyelerde <gülüyor> var. E, onlar da yarın <gülüyor> e, tersine gidenler diyelim. Onların e, isimlerini zikretmek ve yaptıklarını e, dil, e, söylemek evet. gerekiyor. E, evet. Günün Edirne'den başlayalım mı? Tamam. <gülüyor> Edirne Belediyesi Meclisi Kasım ayı bütçe görüşmelerini yaptı ve bu görüşmelerin sonunda 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren suyun birim fiyatı yüzde beş samlo olacak dedi. Yani 3.15 e, Lira olacakmış ancak tabi buna itirazlar oldu belediye başkanı e, bu itirazlara şöyle cevap veriyor Recep Gürkan içinde bulunduğumuz yılda e, diyor e, 3 liradan 3.15'e e çıktı şimdi biz sadece %5 oranında cüzi bir artış öngördük size bir örnek vereyim demiş geçen hafta gazetelerde vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi su ücretlerinde %5 indirime gitti ben belediye başkanı olarak İstanbul'un %5 su indirimine Edirne'den talibim. Bakın İstanbul'da bir Ocak 2018'den itibaren birinci kademede metreküp fiyatı 4.59 kuruştan 4 lira 37 kuruşa inmiş. En indirimli fiyatı alırsak 4 lira 37 kuruş. Eğer uygun görürseniz bunu da oylayabiliriz demiş. Yani diyor ki. Onların suları zaten pahalı. indirim yapmaları kolay. Yani bu konuda haksız da sayılmaz. Az önce Hı. söyledik yüzde 9.3 oranında 11 ay içerisinde suya zam gelmiş birinci kademeye baktığımız zaman. Sonra yüzde 5 indirim yapmak çok da büyük bir iş değil diyor e, Edirne Belediye Başkanı. Evet, evet. Benim elimden ancak bu kadar gelebiliyor <gülüyor> diyor. E, İzmir. Yine evet, zamlan <gülüyor> anılıyor. Aslında İzmir'e bu konuda yüklenecek AK Parti belediyeler zaten bunun sinyallerini evet, de evet. vermeye başladılar. E, Isuzu Genel Kurulunda Kasım ayında yapılan görüşme içerisinde 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde on zam yapılmasına karar verildi. Alınan kararla da konut abonelerinde 0.20 metreküp parası suyun metreküp fiyatı 4.16 liradan 4.58 liraya yükseldi. E, 21 metreküpün de ariyeten e, fiyatı arttı. Ama şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak, 2017 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar e, ve bu son yapılan e, zam kararı ile birlikte İzmir'de son bir yıl içerisinde suya toplamda yüzde 125 oranında %25 zam 25 oranında evet yapıldı açığa e, çıkıyor. Çok büyük bir zam oranı yani gerçekten bu öyle. Az buçuk bir şey değil çünkü genelde yüzde beş oluyor yüzde on oluyor İzmir artık e, şey gerçekten ipleri koparmış durumda <gülüyor> Evet İzmir'de şey şimdi evet. bu zamlara ilişkin genel bir değerlendirme yapıp. Bir de Antalya var onu da söylesek ha, mi? Pardon Antalya'yı da Antalya'da da Noran yüzde on ikilik bir zam vardı hatırlarsan şimdi buraya baktığımız zaman ASAT Yönetim Kurulu bütçeler ve diğer tarifelerle birlikte Antalya'nın 2018 yılında içme suyu fiyatlarının ne kadar olacağını belirlemiş yaptığı toplantılarda. <gülüyor> ve 2018 yılı içme suyu tarifelerini incelediğimiz zaman musluktan akan her metreküp su için 2017 yılında 2.68 lira öderken 1 Aralık bu 1 Ocak olacak. 1 Ocak 2018 yılından itibaren 3 lira ödeyeceğiz. Diyor bu da yani yüzde on bir zaman denk geliyor. Tabii bu yeni tarife 2017 Aralık ayı itibariyle oluşacak olan enflasyon ile de değişebilecek. Hı hı. Yani bu ne demektir? Her ay şey olabilecek bu artış olacak. 2017 yılı enflasyon oranı aynı zamanda yapılan artış oranından yüksek gerçekleşmesi halinde enflasyon oranı farkı ilave edilecektir diye de özellikle vurgulamışlar. Yüzde on bir nokta dokuz olan yıllık enflasyon eğer yüzde on üç veya on dört olursa yine suya ...o oranda zam, zam olacak yapacaklar. deniliyor. Yani hem bir zam olacak... ...yüzde on hem de her ay böyle... ...aynı iskide olduğu gibi zamlar... Deneyim, biz şekil. zam yapmıyoruz, sistem otomatik ayarlıyor... ...diyecekler. <gülüyor> i̇şte fiyat otomatik, ayarlaması demişti. Fiyat yani ayarlaması zaten. Demişti. Evet. Ee, şimdi bu... ...genel olarak e, neden indirim yapıyorlar... ...kısmına bir yorum getirecek olursak... ...yani bu AK Parti'nin genel... E, ...politik alanında demokrasi, insan hakları... ...ve değişim alanlarında... ...söyleyecek hani çok fazla bir şeyi... Ee, anlatıcı bir başarı <gülüyor> hikayesinin kalmamış olması, işte e, yeniden yolsu, elektrik gibi genel ve yerel hizmetlere e, döndüğünün göstergesi... ...bir belediye başkanlarının büyükşehir belediye başkanlarının istifa ettirilmesi, işte 16 Nisan referandumunda başarısız sonuçlar olan alan siyasi figürlerden e, hesap sorulması... ...hem de seçimlerden önce politik alanda kitlelere umut... Verecek hamleler yapmaya e, iktidarın artık şeyinin olması e, halinin olmaması bu belediyecilik hizmetlerine e, gözünü dikmiş durumda ama e, daha temelde de bir takım e, sorunlarımız var büyük çoğunluk sorununda işte adalet. Ee, arayışı, adaletsizliğin <gülüyor> olması bu koşullarda bakalım bunlar ne kadar e, işe yarayacak. E, ama belki su politikasında tekrar hatırlatmak lazım. Su kamusal bir hizmettir. Evet. Ee, kentsel, bir insan hakkıdır. Evet, <gülüyor> kentsel su hizmetlerinin temel üç tane unsuru vardır. Kesintisi su hizmeti sağlamak, kaliteli, içilebilir nitelikte su hizmeti sağlamak ve ekonomik olarak ulaşabilirlik bunun içerisinde hep söylemek lazım. Temel ihtiyaçlarımıza yetecek miktardaki suyun ücretsiz olmasıdır. Evet. Ee, bu indirimler bu taleplerin şu anda... Çok uzandı ama en taleplerin azından... Taleplerin <gülüyor> demeyelim de yani modern olması gerekenlerin, olması gerekenlerin çok uzandı ama... Ama yine de çok eyvallah. da olumsuz değil. O yüzden hani bugün bu konuyu ele almayı Böyle istedik. Bilerek. <gülüyor> yani şey çok enteresan oldu bizim için hep böyle zamları konuşurken birdenbire böyle son 1-2 haftadır böyle sürekli suya indirim haberleri az da olsa yüzümüzü birazcık güldürdü diyelim. Evet, evet şimdilik bu kadar diyelim su hakkından. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.